Evet, burası da e, burası temerküz atölyesi diyorlar. Ben temerküz araştırma nedir falan bir Osmanlıca şey galiba toplanma. Ama burada şey yapılıyor. Fabrikada e, kullanılan bu e, dokumada kullanılan iyiler var. E, ahşaptan bir kesme şeyden burada üretiliyormuş. Yani burada görüyorsunuz hızar var değişik şeyler. Ahşapla ilgili makineler var. Hatta bir sürü daha hiç kullanmamış iyiler gördüm ben burada. Böyle büyük büyük o şeylerde kullanılabilecek. Burası öyle bir atölye. Gene burada çalışan bir usta. Bu da dışarıya bakıyor işte biraz önce evet. şeyde İlan Bey'in de hani baktığı gibi vay vay diyor herhalde. Dışarıya mı bakıyor yoksa içeriye geçmişe mi bakıyor? Evet. Çok güzel ama gerçekten evet. de fotoğrafın şeyi de çok etkileyici. Yani konusu tasarımının ötesinde o ışığı da muhteşem. Evet. Gerçekten.